Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 10. Bölüm Açık Davetin Başlaması Mekke'de Nübüvvet'in dördüncü yılından itibaren İslam daveti açıktan yapılmaya başlandı. Hazreti Peygamber'in ilk ve en önemli muhatabı Kureyşliler oldu. Putlarını Kabe'nin içine ve çevresine yerleştiren Kureyşliler, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den beri devam eden Hac ve Umre ibadetlerini de idare ediyor ve bundan dolayı diğer kabileler arasında bir imtiyaz ve itibara sahip bulunuyorlardı. Onlar, Kâbe'yi ziyarete gelenlerden azami derecede faydalanmak amacıyla, çeşitli kabilelerin putlarını da Kâbe ve çevresine dikmişlerdi. Aile fertlerini ve güvendiği yakın dostlarını İslamiyet'e davet etmeye devam eden Hazreti Peygamberi zor günler bekliyordu. Çünkü vahyedilen gerçekleri, müşriklerden çekinmeden açıkça tebliğ etmesi kendisinden istenmiş ve en yakınlarından başlamak üzere erişebildiği herkesi uyarması emredilmişti. Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu günlerden itibaren Mekke'nin fethine kadar, yaklaşık 20 yıl kadar sürecek olan bu çetin mücadeleye, yakın akrabalarını bir ziyafete davet etmekle başladı. Kureyş'in Haşim ve Mutalib oğulları kollarına mensup yaklaşık 45 kişi bu davete katıldı. Ancak yemekten sonra amcası Ebu Leheb onun konuşmasına fırsat vermeden söze başlayıp ''Kabilesine senin getirdiğin gibi kötü şey getiren birini görmedim.'' deyince davetliler dağıldı. Bu olumsuz sonuca çok üzülen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç gün sonra bir toplantı daha tertip etti. Burada yaptığı konuşmada Allah'ın bir olduğunu, O'nun eşi ve benzerinin bulunmadığını, O'na inanıp güvendiğini belirterek, davetlilerine asla yalan söylemeyeceğini açıkladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti. ''Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah elçisiyim.'' Allah'a yemin ederim ki, uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de, cehennem de ebedidir. İlk uyardığım da sizlersiniz.'' Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, onun sözlerini güzel bulduğunu ve kendisini destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılamayacağını bildirdi. Diğer amcası Ebu Leheb ise, akrabalarının ona engel olmasını, davetini kabul ettikleri takdirde zillete düşeceklerini, kendisini himaye ederlerse öldürüleceklerini söyledi. Bunun üzerine Ebu Talip, sağ olduğu sürece yeğenini himaye edeceğini ilan etti. Ebu Leheb, karısıyla birlikte Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme daima muhalefet etmiş, düşmanlık göstermiş, bilhassa Mekke'ye dışarıdan gelenlerle konuşması esnasında onu takip etmiş, söylediklerini yalanlamış, onun bir sihirbaz olduğunu ve kabilesini birbirine düşürdüğünü söylemiştir. Bu sebeple Kur'an'da adının geçtiği bir sure nazil olmuş ve karısıyla birlikte cehennemlik olduğu ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber ve Müslümanlara düşmanlık edenlerin sözlerine, fiillerine ve hatta niyetlerine dair açık ifadeler bulunmasına rağmen Ebu Leheb dışında hiçbirinin adı zikredilmemiştir. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem,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 Ancak Hazreti Peygamber, puta tapıcılığı eleştiren ayetleri okumaya, puta tapanların cehennemlik olduğunu ilan etmeye başlayınca, mesajını büyük bir tehlike olarak görmeye, ona karşı düşmanca tavır almaya, davetini engellemek için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Ayrıca onlar, bir tek yaratıcının varlığına dayanan tevhid ilkesinin hakim olması, dolayısıyla, Putperestliğin yıkılması halinde Arap kabilelerinin ezlindeki üstünlüklerinin, ticari imkan ve menfaatlerinin kaybolacağından da endişe ediyorlardı. Diğer taraftan kabile asabiyetinin tabii bir sonucu olarak atalar kültüne sahip bulunan Kureyşliler atalarından intikal eden geleneklere büyük değer atfediyordu. Onlar için Putperestlik mutlaka korunması gereken bir külttü. Onlar bu hususu sık sık dile getirerek atalarının inanç ve ibadetlerinden ayrılmayacaklarını söylüyorlardı. Kureyşlilerin ahlaki durumları da son peygamberin davetini kolayca kabul edebilecek bir seviyede değildi. Cahiliye zihniyetinin hakim olduğu Mekke toplumunda içki, kumar, zina, yalan söylemek gibi kötü alışkanlıkların yanında Maddi güç ve kabile asabiyetine dayanan üstünlük anlayışının beslediği haksız kazanç, insanları sömürme ve ezme zihniyeti hakim durumdaydı. Kur'an-ı Kerim bu çirkin davranışları eleştiriyor, insanlar arasında üstünlüğün ancak yaratana saygı, yaratılmışlara şefkatle oluşabileceğini bildiriyor, aksi davranış sergileyenlerin ahirette cezaya çarptırılacağını haber veriyordu. Hazreti Peygamber'in gittikçe taraftar topladığını, inanç ve davranışlarını eleştirdiğini gören Kureyşliler onu küçümsemeye ve ona hakaret etmeye başladılar. Bir süre sonra da şiddete başvurmaktan çekinmediler. Kaynaklar müşriklerin Hazreti Peygambere ve Müslümanlara uyguladıkları acımasız eza, cefa ve işkencelerden ayrıntılı olarak bahsetmektedir. Özellikle Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Leheb, Ümeyye bin Halef, Velid bin Muğire, Ukbe bin Ebu Muayt ve Hakem bin Ebul As gibi azılı müşriklerin yaptığı işkenceler, insanlık adına utanç vericiydi. Onların yaptıklarından en çok etkilenenler, Mekke'ye dışarıdan gelmiş ailelerle köle ve cariyelerdi. Bunlar aç bırakılıyor, kızgın kumlara yatırılıyor, üzerlerine kaya parçaları konularak işkenceye tabi tutuluyorlardı. Bu işkencelerin en ağrını Yasir ailesi yaşadı. Kaybolan kardeşini aramak için Mekke'ye gelen Yasir, burada Beni Mahzum kabilesinden Ebu Huzeyfe'nin himayesine girmiş ve onun Sümeyye adlı cariyesiyle evlenmişti. Bu evlilikten meşhur sahabi Ammar bin Yasir dünyaya geldi. Yasir, Sümeyye ve Ammar ilk Müslümanlardan olup müşriklerin işkencelerine sabırla karşılık verdiler. Sonunda Sümeyye, Ebu Cehil'in acımasız işkenceleri altında can vererek İslam tarihinde ilk şehit unvanını kazandı. Yasir de aynı gün işkenceyle şehit edildi. Sağ kalan Ammar, Müşriklerin ağır işkencelerine tahammülü kalmadığı bir sırada Lat ve Uzza lehinde Hazreti Peygamberin de aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz Hazreti Peygamberin yanına giderek durumu anlattı. Ammar'ın büyük bir sıkıntı yaşadığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu sözleri söylerken neler hissettiğini sordu. Ammar da iman dolu kalbinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, imanını koruduğu sürece, zor durumda kaldığı için böyle davranmasında bir sakınca bulunmadığını belirterek, aynı durumda kalırsa yine aynı şekilde davranmasını tavsiye etti. Bilal-i Habeşi, Süheyb-i Rumi, Habbab bin Eret ve Ebu Fükeyhe gibi kölelerle, Zinnîre, Ümmü Übeys, Nehdiye ve Lübeyne gibi cariyeler de, inançları uğruna büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Köleler içerisinde İslam'ı kabul eden ilk kişi olan bilal Habeşi, özellikle Efendisi Ümeyye bin Halef tarafından ağır işkencelere tabi tutuldu. Boynuna ip takılıp çocukların eline verilmek suretiyle, Mekke sokaklarında dolaştırıldı. Ümeyye bin Halef onu, Öyle vakti sıcak kumların üzerine yatırıp göğsüne kızgın ve büyük taşlar koyar tek Allah'a imandan vazgeçmesini Lat ve Uzza putlarına iman etmesini isterdi. Bütün bunlara karşı Bilal ise zor nefes alır bir vaziyette "Ahad, Ahad, Allah birdir." diyerek imanındaki kararlılığı vurgulardı. Diğer taraftan Varlıklı Müslümanlar da çeşitli eza ve cefalara maruz bırakıldılar. Mesela Hazreti Osman'a, amcası Hakem bin Ebul As tarafından baskı yapıldı ve mali harcamalarına kısıtlama konularak dinden döndürülmek istendi. Sad bin Ebu Vakkas, annesinin direnişiyle yüz yüze geldi. Hatta bu sebeple, Allah'ı inkara zorlayan anne babalara itaat etmek gerekmediğine dair ayet nazil oldu. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Müslüman olduktan sonra babasının büyük düşmanlıklarıyla karşılaştı. Abdullah bin Mes'ud, Kâbe avlusunda Allah'ın ayetlerini açıkça okuduğu için bayılıncaya kadar dövüldü. Mus'ab bin Umeyr, zengin bir ailinin refah içinde yetişmiş bir oğluyken, Müslüman olduğu için ailesinin şiddetli tepkisiyle karşılaşmış, hiçbir maddi ihtiyacı karşılanmadığı gibi elbiseleri bile elinden alınmıştı. Gifar kabilesinden Ebu Zer, Müslüman olduğunu açıkladığında, müşrikler tarafından üç kere bayıltılıncaya kadar dövüldü. Mekke'de itibar sahibi olan Hazreti Ebu Bekir, açıkta namaz kılması, ve duyulacak şekilde Kur'an okuması yasaklandığı için evinin bahçesine kalın duvarlarla örülü bir mescit yaptırarak ibadetlerini orada yapmaya başlamıştı. Bunların ötesinde bizzat Hazreti Peygamberin geçtiği yollara pislikler ve dikenler atılmış, evi taşlanmış, hatta namaz kılarken üzerine deve işkembesi atılarak secdede boğulmak istenmişti. Bilhassa amcası Ebu Leheb'le Ebu Süfyan'ın kız kardeşi olan karısı Ümmü Cemil Hazreti Peygambere çok sıkıntı verdiler. Ümmü Cemil, Hazreti Peygamber'in kızlarıyla evli olan iki oğluna baskı yaparak boşanmalarını sağlamıştı. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında aşağıdaki sure nazil olmuştur. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da Malı ve kazancı kendisine fayda vermedi. Alevli bir ateşe yaslanacaktır o. Karısı da boynunda ip olduğu halde odun taşıyarak ateşe girecektir. Müşriklerin baskı ve tehditleri, eza, cefa ve işkenceleri Müslümanları dinlerinden çevirmek şöyle dursun, onların imanlarını daha da kuvvetlendirmekteydi. Allah yolunda Müslümanların katlandıkları sıkıntılar mücadele azimlerini artırmakta ve imanın ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu göstermekteydi. İnsanın zihnine ve gönlüne hitap eden Kur'an'ın etkileyiciliği karşısında ne yapacaklarını şaşıran Kureyşliler, aleyhte bir takım sözler yaymaya başladılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kâhin, mecnun veya şair olduğunu, getirdiği Kur'an'ı, bir Hristiyandan öğrendiğini ve bu kitabın bir büyü veya eskilerin masalı olduğunu ileri sürdüler. Fakat Hazreti Peygamber'e indirilen ayetler ve ilahi beyanlarla sürekli olarak müşriklerin bu gerçek dışı iddiaları çürütüldü. Kureyşliler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet faaliyetlerine engel olması amacıyla amcası Ebu Talip'le Ayrı ayrı zamanlarda üç defa görüştüler. Ebu Talip birinci müracaatı yatıştırıcı ve gönül alıcı bazı sözlerle savuşturdu. İkincisinde Kureyşliler tehdit edici ifadeler kullanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağırdı ve kabilesine karşı daha fazla direnemeyeceğini söyledi. Amcasının kendisini artık himaye etmeyeceğini düşünen Hazreti Peygamber, bu işten vazgeçmem için, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değişmez. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim.'' şeklinde kararlı bir cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Talip yeğenini, ''Git istediğini söyle, Allah'a and olsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim.'' sözleriyle teselli etti. Kureyşliler üçüncü defa başvurularında Ebu Talib'e şöyle bir teklif sundular. Yeğenini bize teslim et, onun yerine Velid bin Muire'nin oğlu Umare'yi sana evlat olarak verelim. Ebu Talib bu teklifi şiddetle reddetti. Bu arada bazı Kureyşliler bizzat Hazreti Peygamber'le görüşüp onu davasından vazgeçirmeye çalıştılar. Mesela Utbe bin Rebia. Hz. Peygamber'e gelerek, ''Şayet maksadın zengin olmaksa, sana mal mülk verelim. Makam ve itibar peşindeysen, seni başımıza yönetici yapalım.'' dedi. Hatta daha da ileriye giderek, ''Eğer ruhsal bir rahatsızlık sonucu böyle davranıyorsan, seni tedavi ettirelim.'' şeklinde teklifte bulundu. Utbe sözlerini bitirdikten sonra, Hazreti Peygamber, Fussilet suresinin ilk ayetlerini okuyarak, Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber olduğunu söyledi. Utbe, ayetlerden ve Hazreti Peygamber'in sözlerinden etkilenmekle birlikte, Müslümanlığı kabul etmedi. Hamza bin Abdülmuttalip ve Ömer bin Hattab'ın Müslüman oluşu Mekke dönemindeki tebliğ faaliyetleri sırasında, iki kişinin Müslüman olmasının ayrı bir önemi vardır. Onlardan biri Hazreti Peygamber'in amcası Hamza, diğeri de Ömer bin Hattab'dır. Nübüvvetin altıncı yılında, Ebu Cehil ve adamlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiğine şahit olan bir cariye, gördüklerini av dönüşü Kabe'yi tavaf etmeye gelen Hamza'ya anlattı. Öfkeye kapılan Hamza, elindeki yayla, Orada bulunan Ebu Cehlin başına vurdu. Ardından, işte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum. Cesareti olan varsa gelsin dövüşelim diyerek Müslümanlığını ilan etti. O sırada Darülerkam'da bulunan Hazreti Peygamber, amcasının Müslüman oluşuna çok sevindi. Tebliğ faaliyetlerini yürütürken Müslümanların karşılaştığı zorlukları hafifletmek için büyük gayretler gösteren Hazreti Peygamber, aynı zamanda İslam'ın zaferi için bazı güç ve nüfuz sahibi şahsiyetlere hidayet nasip etmesi için Rabbine niyazda bulunuyordu. Bu şahsiyetlerden biri de Ömer'di. İbni İshak'ın naklettiğine göre, Ömer bir gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek üzere evinden çıkmış, yolda Kız kardeşi Fatıma'nın da İslamiyet'i benimsediğini öğrenince, önce onun evine gitmiş, Taha suresinin ilk ayetlerini okuduklarını duyunca, eniştesini ve kız kardeşini dövmüştü. Fatıma'nın kararlılığını ve kanlar içinde kaldığını görünce, pişmanlık duyarak okudukları sayfaları istemiş. Taha ve Abese suresinin ilk ayetlerinin etkisi altında kalarak, Darülerkam'da bulunan, Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıp Müslüman olmuştu. Ömer'in Müslüman oluşuna tekbir getirerek karşılık veren Hazreti Peygamber'in yanı sıra orada bulunanlar da tekbir getirdi ve hep beraber Darül Erkam'dan çıkıp Kâbe'ye gittiler. SonPeygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...